Mesela biz diyoruz Ankara'nın valisi, İstanbul'un valisi. Demek ki bu ayet üzerinde duruşumuzun neden nedir? Kur'an-ı Kerim'de velayetle ilgili kavramı açıklamak için Kur'an-ı Kerim'de velayet üzerine 30'un üzerinde 40'a yakın ayet gerime vardır. Müminlerin kafirleri sevmesi, müşrikleri sevmesi, onlardan yana olmaması, onları besi. ki insanın Allah'ın velayetine veya şeytanın velayetine girmesinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Bu ayet-i devam edelim. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 27. ayet-i kerimesinde bizi uyarır. Kime karşı? Şeytana karşı. Şeytan, Adem Aleyhisselam'a karşı savaşırken yani insana karşı savaşını başlatırken iki şeyden başladı. Birkaç şeydir de ben ikisini zikredeceğim. Birisinde Allah'ın yüce ismini zikretti, Adem'i aldattı, değil mi? İkincisi, Adem'e Allah Azze ve Celle'ni haram kıldığı, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ dediği فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Şu ağaca yaklaşmayınız, ondan yemeyiniz zalimlerden olursunuz, dedi. O ağaçtan yedirdi. Daha sonra onlar birbirlerinin cinsel durumlarını bilmiyorlardı. Şeytan onları aldattı, onların birbirlerine cinsiyetlerini tanıttı. Demek şeytanın amacı bir, İnsanı Allah'la aldatmak, iki, insana haram işletmek, rızık açısından, yemek, içmek, gıda bakımından haram işlettirmek, öbürü de cinsel heva, istek, arzular doğrultusunda insana fuhşu işlettirmek. Ayrıca itikatta münkeri işletmek, insanı kafir eder, sonra der ki, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ Senden Allah'a sığınırım. İnsanı kâfir yaptıktan sonra o insandan kaçar. Ya beni Adem'e, ey Adem'in oğulları, ey Adem'in çocukları, لا <gülüyor> يفتينكم şeytanu Seytan sizi fitnelere kaptırmasın, sizi baştan çıkarmasın. Yani sizi aldatmasın. Size isteklerinizi, arzularınızı süslü gösterip veya size Allah ile din ile, namaz ile, takva ile yaklaşıp sizi kandırmasın. Kandırır, namazla da kandırır, takva ile de kandırır, oruçla da kandırır. Sadakayla, zekatla, hac da insanı aldatır şeytan. Sana süslü gösterir, hoş gösterir, övünürsün. iftihar edersin. Onunla övürlenirsin, senin ayağını öyle cehenneme Cehennem çukurlarından bir çukura sokar. Kema akraca ebeveykum minel cenneti yenziyü anhumâ libâsehumâ liyuriyyahumâ sev'âtihimâ. Daha önce tıpkı anneniz ve babanız Adem'in üzerinden elbiselerini çıkarıp da onları çığır çıplak ortaya salmak ve onlara o mahrem yerlerini göstermek için onları aldattığı gibi sakın siz de aldatmayın. Onun için bugün kadının çıplak gezmesini isteyenler hepsi şeytanın kulu, şeytanın evliyası ve şeytana ibadet edenler ve şeytanın yolunda gidenlerdir. Çünkü şeytan ilk görevini böyle icra etti. Şeytan Ademle Havva'ya karşı ilk savaşını bu şekilde verdi. Neydi o savaş? Onları çırılçıplak soyup sokağa salmak. Bugünkü demokratik, laik şeytanlar, batıcı çağda şeytanlarda, kadınları, kızları, çocukları okullarda, hastanelerde, plajlarda, her yerlerde çırılçıplak soydular. Şeytanın görevini yapıyorlar. yatak يَتَّقْذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّنْ kim şeytanı dost, yardımcı, amir, emredici kabul ederse, hatta Rab edinirse şeytanı min dunillah, Allah'ı bırakıp feqad khassire husranın mubina. Ap açık bir hüsrana bir kayba uğramıştır. Nedir? Hem dünyada hem ahirette. Yani hidayeti kaybetmiş, cennet nimetlerini yitirmiş, Allah'ın azabına düştü. Bakın ondan daha şiddetli bir ayet-i kerime, ayet-i kerimenin diğer ikinci bölümü, yani son bölümü buraya dikkat ediniz lütfen. İnna şüphesiz ki biz cealneşşeyatine evliyâ elillezîne lâ yu'min. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de la tettebi'hutuvatı şeytan ayetleri geçer. Dersimizde göreceğiz inşallah. Şeytanın adımlarına, hutvelerine, ayak izlerine, ayak atışlarına sakın tabi olmayınız. Niye? يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Fuhsu ve münker olanı size emreder. Bilemezsiniz Nerede Nereden bileceksiniz? İnsanda ilim, irfan olmazsa bilemez. İnsanda iman bilgisi, insanda İslam bilgisi olmazsa insan bilemez. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُّدُو۪هِ İnsanların kalbine fıs fıs. Gelir fısıldar. Haberin bile olmaz. <gülüyor> Ama şeytanın zahir askerleri ve gizli olan askerleri var. Bunları nasıl tanıyacaksınız Biz şüphesiz ki şeytanları yani şeytanın yoluna uymuş olanları allah Teala anlatıyor. Kimlerin diyor delisi yaparız? Kimlerin dostu kimlere emredici, kimlere ilham verici yaparız? Lillezine la yuminun Allah'a iman etmeyenlere. Şimdi gelin kadınlarımızın açık gezmesini özgürlük ve hürriyet olduklarını hürriyet olduğunu savunanların dediklerine bakalım ve bu insanların Kur'an-ı Kerim'e göre kim olduklarını tanıyalım. Biz şeytanları Allah'a iman etmeyenlerin amirleri, yöneticileri kılarız. Hangi ayet, nereden bahsetti ayet, neden bahsetti? Şeytanın Adem, Adem ve Havva'yı kandırışından, onların üzerlerindeki elbiseyi çekip soymasından diyor, çeker diyor böyle şeytan, çıkarmak ister. Ondan bahsediyor. <gülüyor> ve kadınların çıplak gezmesinden yana olanları, onu bir özgürlük olarak tanımladığı halde, Müslüman olduğunu söylenlere şeytanın kulları olduğunu söyler Allah Teala. Şeytana ibadet edenler olarak seviyor. Yasin Suresi'nde Allahu Teala şeytana ibadet etmeyin demiyor mu? Elem ahad ileykum ya beni ademe alla ta'budu'sh-şeytane innehu lekum adu bin Ben size daha önce söylemedim, sizden ahit almadım mı ey Adem'in oğulları? Ey Adem'in çocukları, şeytana ibadet etmeyiniz. Şeytana kul olmayınız. Şeytanın yolundan gitmeyiniz. İnnehu lekum mu mubin. O sizin şüphesiz apaçık bir düşmanınızdır. Ne günden beri düşman? <gülüyor> Ta Adem aleyhisselam'ı halk ettiği günden beri düşman. Allah'ın bir kolu olarak o görevi almış Allah'tan istemiş Allah onu imtihan edecek Allah bizden de bu görevi istemiş bizden de ona itaat etmeme ona isyan etmeyi. herkes imtihandı Allah imtihan ediyor onu öyle imtahan ediyor bizde böyle imtihan ediyor herkes imtihanını vermek zorunda herkes kendisine düşen kulluğunu yapmakla mükellef ama Allah şeytandan razı değil şeytanın fiilinden razı değil Müslümandan istediği ve Müslümana emnettiği şeyden razı. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> sebilül kafirin yahut sebilü şeytan buna benzer kavramlar vardır. Yani şeytanın yolu, kafirlerin yolu vardır. Mesela biz ayette demin gördük اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعُوتُ Tâgutun yolu ne demektir? Şeytanın yolu ne demektir? Şeytanın adımları ne demektir? Bir insanın doğrudan doğruya şeytana ibadet etmesi mümkün değil. Yani şeytanı görüp de ona ibadet etmesi mümkün değil. Çünkü şeytanı tutamazsınız, bir yerde kaydı zapturrat altına alamazsınız ve dur, durun da bir birisi ki dur da sana ibadet edeyim diyemez şeytana. Pekala şeytanı nasıl ibadet Yasin suresinde söylüyor bunu Rabbimiz. Orada biliyorsunuz Allah Azze ve Celle tağutları şeytanların dostları olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de tağutların şeytanların emrinde olduğunu söyler. فَقَاتِلْ اَوْلِيَا şeytan dedi değil mi? Niye söyledi öyle? 76. ayet kerime Nisa suresinde şeytanın evliyasına karşı savaşın dedi. Kimleri şeytanın evliyesi olarak tanımlamış da Teala? Tağutları şeytanın evliyesi olarak tanımladı. İstekseniz oraya yakın. Şimdi orada kimi şeytanın evliyası olarak tanımladı? Tağutları yani Firavun usulü, Firavun yolu üzeri giden Nemrut gibi, Kisra gibi olanlar, Ebu Cehil gibi olanlar. Bunlar kimdir? Bunlar tağuttur. Ondan sonra kafir olanlar tağutun yolunda savaşır dedi. Şimdi tağutlara şeytanın evliyası dedi. Kafir olanlar da tağutun yolunda savaşırlar dedi. O halde insanların doğrudan doğruya illa bir tağuta gidip ibadet etmeleri de mümkün değildir. İlla o da şart değildir. Bir insanın şeytanın yolunda olması Tağut'un yolunda olması, şeytana veya tağuta ibadet etmesi şöyle gerçekleşir. Tağut'un yolları olan Allah'a isyan yolları, tevhidi inkar yolları, haramı helali inkar yollarının herhangi birisine girerse, o yollardan herhangi birisini takip eder ve onun mübah olduğunu, haramın mübah, küfrü şirki caiz olduğunu kabul eder, Şeytanın ve tağutun yollarından herhangi bir yolda olursa olsun veya bir bir de devam ederse, o adam şeytana ve tağuta ibadetler bir insan. Yani adam demokrat olduğunu söylüyor, layık olduğunu söylüyor, çağdaş olduğunu söylüyor, hümanist olduğunu söylüyor, mason olduğunu söylüyor. Bütün bu yollar tağutun yolu. Bu yolların hepsi şeytanın yolu. Tağutlar şeytanın dostları, yardımcıları, şeytanlar da onların yardımcıları. Ama aleyhlerine olan birer yardımcı şeytan. Onlar şeytanın aleyhine yardımcı olmuyorlar. Şeytan zaten yapacağını yapıyor. Ama şeytan onların aleyhinde onlara yardımcı oluyor. Onları İslam'a ve Kuran'a karşı savaştırarak onların aleyhinde onların dostu olur. Onun şeytanı hilesidir bu. Demek ki insanın şeytanın veya Allah'ın velisi olma durumu bu şekilde Kuran-ı Kerim'de işleniyor. İnsan Allah'ın velayetine de, şeytanın velayetine de şu şartlar olmadan giremez. Bir, Allah'ın velayetine girmesi için sevgi ve muhabbet olması lazım. Allah'a kul olması için, imanının sahih olması için. Daha sonra Allah'ı Rab olarak kabul etmede, onun rezzak oluşunda, halik oluşunda, kaderi takdir edişinde, şerri, hayrı, iyiliği halk etmesinde, Allah'tan razı olacak. Allah'ın gönderdiği hükümlerde, hükümler lehine de olsa, aleyhine de olsa Allah'ın hükümlerini kabul edecek, rıza gösterecek. Allah'ın yardımını talep etmede, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmeyecek. Ve Allah'ın düşmanlarından değil, Allah'tan korkacak. Şimdi, şeytanın velileri, şeytahutun velileri de bir, tağutta sevgi beslemeden tağutun velayetine giremez. Ona sevgi besleyecek. Ona muhabbet besleyecek. Onu kendisine yönetici hakim görecek. Onun İslam'a karşı olan mücadelesinde onun yanında olacak. Bunlar olmadan o da tağuk etmiyor. Bunların herhangi biri tağuk ederse onun velayetine girmiş olur. Öyleyse müminler ile kafirler arasındaki fark nedir? Müminlerle müşrikler arasındaki fark nedir? Veya münafıklar kimdedir diye düşündüğümüz zaman, alimlerimiz diyorlar ki, bir insan hem Müslüman olduğunu söylese, hem İslam'ı sevdiğini söylese, Kur'an'ı kabul ettiğini, Hazreti Muhammed'i sevdiğini söylese, İslami ibadetlerini de yerine getirse, ancak Allah'ın diniyle savaşan, Allah'ın diniyle harp edenler, Allah'ın indirmediğiyle hükmedenleri, Hükümdenlerden nefret etmezse, onların kafir oldukları halde kafirliklerini söylemez, bunu gizler, bunu saklarsa, onların küfür ve şirkine rağmen onlardan yana tavır koyar, onları destekler veya efendim ne onları kötüler, ne İslam'ı kötüler, ne İslam'ın yanında olur bu iman ettiğini söylemesine rağmen, ne İslam'ın yanında durur, ne de onların yanında durmaz. Yani hem İslam'ı savunmuyor, hem kafirleri savunuyorsa bu adam kafirdir, bu adam müşriktir bu adam mürttedir, bu adam İslam'dan çıkmıştır diyorlar. Dolayısıyla bir gerdev kafirler ve müşrikler varsa, insan onlardan nefret etmeden, onların küfrüne düşman olmadan, onların küfrünü söylemeden, onların küfrünü anlatmadan Allah'ın velayetine giremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim açık ve sarahaten yüzlerce ayetinde kafirlerden uzak durmamızı, kafirlerden nefret etmemizi, kafirlere karşı tavır koymamızı, İslam'ın izzeti ve şerefini izhar etmemizi, onların hükümlerini reddetmemizi bizden istemektedir. E şimdi biz bunları yapmadığımız zaman Allah'ın velayetine girmiş olur muyuz acaba? Allah Azze ve Celle Mümtehine suresinde ve Tövbe suresinde iki ayette bize bakın bunu nasıl izah ediyor. Mümtehine 13. ayet-i kerimede Estağfirullah buyurur ki Ya eyyühellezine âmenu, la tetevellau kavmen ghabiballahu aleyhi. Yahudileri, Allah'ın gazap ettiği o kavme sakın yönelmeyiniz, sakın onlarla dostluk, yardımlaşma, paktları, antlaşmaları kurmayınız. Bugün Filistin'de Arafat'ın yaptığı gibi. İslam'ın ve Müslümanların aleyhine Yahudilerin bir valisi olmasını olmayı kabul etti. Filistin topraklarında, rezil sefil zevil bir filistin cumhurbaşkanı kıya makamı için tuhyan makamı için isyan ve küfür makamı için İslam'a ve Müslüman kardeşlerine düşmanlık ediyor ve Yahudilerin lehinde çalışıyor. Kadide ismi minel ahiret cenayesi ise el kuffar <gülüyor> min ashab Tıpkı kafirlerin kabirlerde kabirlere girmiş olanlardan hiçbir yardım alamayacakları gibi o kafirlere dost olan Yahudilere ve Hristiyanlara dost olup onlarla barış antlaşması imzalayanlar tıpkı kafirlerin ölülerden hiçbir yardım ve dostluk göremedikleri gibi onlar da Yahudilerden ve Hristiyanlardan ne bir yardım ne de bir dostluk görmeyecekler. Allah'a bittim açıklar. Efendim işte yok biz şeye bak biz Allah'ın işine karışmayız diyor bugün bir tanesi Allah ne iş işlerse öyle yapar biz de kendi işimizi yapalım. Yani Avrupa toplularına girmiş insanlar girmemiş Türkiye İslam'da yönetilmemiş yönetilmemiş ne karışalım diyor. Yani bizim işimiz neyse onu yapalım namazımızı kılalım adetimizi alalım işte evimizde Kur'an okuyalım dua edelim onlar ne yaparsa yapsın Allah'ın işine karışmayalım diyor haşa ya Allah'ın şeriatı orada. da. Allah'ın şeriatı başka, sünnetullah başka, sünnetullah'a elimiz müdahale edemez. Ama Allah'ın şeriatında Allah-u Teala bizim mükellef kırmış bazı şeylerle. Onları yapmak zorundayız. Tövbe suresinde bakınız, yine Allah Azze ve Celle, Mücadele suresinin sonuncu ayet kerimesiyle kardeş bir ayet kerimedir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَا اِقْوَانَكُمْ Ey iman edenler, kimleri, babalarınızı, değil mi, oğullarınızı, kardeşlerinizi ne yapmayınız? Dost edinmeyiniz. Ne zaman ama dost edinmeyiniz? اِنِسْتَ حَبُّ الْكُفْرَ عَلَى iman. Eğer küfrü imana karşı tercih ederlerse. lanan yetwellahum minkum feolayke humuz zalimun Sizden kim onlara yönelir kim onları destekler ve yardımcı olursa feolayke humuz zalimun demin ayetimizde gördüğümüz gibi burada da aynı şekilde feolayke humuz zalimun işte onlar zalimlerin ta kendileridir hangi zulüm ama ey iman edenler sakın babalarınızı ve kardeşlerinizi evliya edinmeyiniz. Ne zaman ve hangi durumda inis tahabbul kufra <gülüyor> alel iman küfrü ve küfürden olan her şeyi imana karşı sevmek isterler ve imandan üstün tutarlarsa sakın onlarla dost ve men yetevellahum minkum Sizden kim onlara yönelir, kim onlara tevellide bulunursa fe oleyke hum zalimun işte onlar da zalimlerin ta kendileridir. Hangi türden bir zalim imana ve İslam'a zulmedip küfre giren türden bir zulüm ve zalim. De ki onlara ey Resulüm ayetin devamında kul in kana ebaukum ve ebnaukum ve ihwanukum ve Kum ve amal noktara ftmuhâ ve ticaretun takşouna kesadha ve masakınu tarzouna. Ahabbe ilaykom min Allah ve Rasulü ve jihadin fi sabilihi. Fterabbesu hatta yetti Allahu bâmrhi. Vallahi la yehdi lqom alfasir. De ki onlara ey Rasulüm. Eğer sizin babalarınız ve oğullarınız, ve kardeşleriniz, ve eşleriniz, karılarınız, ve aşiretiniz, bugün aşireti parti olarak, dernek olarak, tarikat olarak, köy olarak, ırk olarak kabul edebilirsiniz. Irkınız, aşiretiniz, köyünüz, tarikatınız, partiniz, şuyunuz buyunuz, içinde bulunduğunuz ve intisap etmek istediğiniz ve kendinizden, kendinizi de kendi onlardan gördüğünüz kimseler, eğer kafirler ise imana dünya hayatını ve ticareti üstün görüyorlarsa onlar bizim dostumuz değildir. Allah korusun. Ve o aşiretiniz ve kazandığınız, kazanmak için türlü sıkıntılara girdiğiniz o mallarınız var ya ve kesada uğramasından korktuğunuz o ticaretiniz ve sevdiğiniz o apartmanlarınız, villalarınız ve sevdiğiniz gece kondularınız var ya eğer bunlar size Allah'tan ve Rasulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise bekleyiniz Allah'ın emri, hangi emri? Azap emri gelinceye kadar. Allah şüphesiz ki fasık olan kavimler iseniz. Şimdi bu ayet-i kerimeleri okuduğumuz zaman, siz hangi barıştan söz edeceksiniz? Hangi toplumsal uzlaşmadan ve hangi hoşgörüden söz edeceksiniz? Müslümanlara hakaret eden, İslam'ı mahkum eden, İslam'ın şeriatını, İslam mahkum edemezler inşallah, İslam'ın şeriatını mahkum eden, bizim günahlarımızdan, ve bizim isyanımızdan dolayı ve Müslümanların mahkemelerinde süründüren, hapishanelerinde, zindanlarında işkence edip çürüten bir rejimin yöneticileri ve o rejime muhabbet besleyen zalim, fasık, kafir, facir ve münafıklara siz diyeceksiniz ki gelin hep birlikte yan yana yaşayalım, barış içinde, hoşgörü içinde yaşayalım. Dekela ben onun şeriatını elinden aldın mı? Ben onun dinini elinden aldın mı? Ben onun yaşama hürriyetini, söz söyleme hürriyetini, ibadet etme hakkını ve hürriyetini elinden aldın mı ki benim elimden namusunu, ırzımı, dinimi almaya çalışan, bunu ayaklar altına alan, dinimize, Kur'anımıza, kitabımıza, şeriatımıza hakaret eden, ibadetlerimize, namazımıza, orucumuza hilalimize kadar müdahale eden zalim bir yönetimin taraftarları ile bizim aramızda hangi hoşgörüden ve hangi barıştan söz edersiniz bize zulmeden ve bize gaspen tahakküm eden adamın karşısında ezilen zelil ve rezil olan mahkum olan, sürünen ve sömürülen Müslüman diyor ki efendim bu sistemde, bu rejimde yan yana yaşayalım hoşgörü içinde yaşayalım Hoşgörü içinde yaşamaya evet, müsamaha içinde yaşamaya evet, Müslümanlar dinlerini kendi hayatlarında istedikleri gibi tatbik edince, bu hakkımız varsa o zaman hoşgörüye evet, bu hakkımız varsa o zaman barışa evet, bu hakkımız yoksa, çiğnenecekse, Kur'an-ı Kerim hakaret görecekse, Kur'an-ı Kerim'i tebliğinden dolayı Müslüman mahkum edilecekse, Müslümanlar aslında Allah'ın emir ve yasakları uygulanmaktan men edicilikse böyle bir barışa böyle bir hoşgörüye hayır bu kafirlerin velayetine girme kafirlere hoş görünme ve kafirleri hoş görmeden başka hiçbir şey değildir ne demek ya efendim memleket bölünecekmiş de ülke parçalanacakmış da insanlar birbirini yiyecekmiş senin insanların İslam'a inanmadıkları halde Müslüman olduklarını söylemem bir kere nifak veya küfür veya şiittir allah Teala bilir. Bu kategorilerden birisine giriyor. Müslüman olmayanları, kafirleri, mürtetleri müşrikleri, dinlen çıkmışları, İslam'ı ve şeriatı reddetmiş olanları, seni Müslüman görmen, bu da zaten küfür ve şirktir. Çünkü kafirin ne olduğunu, küfrün ne olduğunu söylemezsen bildiğin adı bu da küfürdür. Neden korkuyorsunuz? Yani biz bunlarla barış içinde yaşayacağımızı söylediğimiz zaman, Müsemahakar, hoşgörü içinde yaşayacağımızı söylediğiniz zaman kızlarımız okullara başörtülü alınacak mı? Kızlarımız, çocuklarımız putların önünde eğilmeyecek mi? Yani serbest mi olacaklar? Anıt kabile gitme mecburiyeti kalkacak mı? Çıplak gezme mecburiyeti kalkacak mı? Dairelerde örtülüp çalışan kadınlara özgürlük mü tanınacak? İstediğiniz gibi ibadet edeceksiniz. Müslümanlar alışverişlerini istedikleri gibi yapacaklar. Bu hak mı tanınacak size? Hayır, iş birisi Peki la kimin lehine hoşgörü? Kimin çıkarı için hoşgörü? Bundan önce hoşgörü mü vardı Türkiye'de? Bundan önce müsamahkârlık mı vardı? Zalimlerin ve tağutların, müşriklerin çizmesi altında ezilen Türkiye'deki Müslümanlar ve İslam ülkelerindeki Müslümanlar hoşgörüden sonra mı bu hale geldiler? Hangi hoşgörüyü göstermemiştik de bize bunu layık gördü bunlar? Hangi kötülüğü yapmıştık bunlara? hangi ırzlarına tecavüz ettik, hangi ibadet ve din hakları vardı ellerinden aldık da Müslüman olarak biz buna mahkum edildik ve buna layık görüldük. Onun için Müslümanlar, bunlar hep kafirlerin velayetiyle ilgili hadisedir. Son günlerde söylenen ve son günlerde gördüğünüz televizyondaki şovmenler, barış güvercinleri, hoşgörü çığırtkanlarının yaptıkları ne kendi dinlerini bilmek, ne de kafirlerin dinlerini bilmekten başka bir şey değildir. Kendi dinlerini bilselerdi, dinlerin ne olduğunu söylerlerdi, kafirlerin dinini de bilselerdi, onların dinlerinde ne olduğunu söylerlerdi. Ne yazık ki Müslümanlar, ne kafirlerin velayetinin ne olduğunu, ne de müminlerin velayetinin ne olduğunu bilmemektedirler. Hunalikel velayetu lillahi'l-hak huve hayrun felâben ve hayrun ukbe' Şimdi, kazanımlar elde etmek için, Müslümanlar için, hoşgörü güvercinlerimiz konuşuyor, hoşgörü papağanlarımız, hoşgörü artistlerimiz televizyonlarda ağır zendam ediyorlar. Kimin adında? Kazanımlar için, Müslümanların çıkarları için, Müslümanların geleceği için hayır, hepsine hayır. Çünkü bu dönem çark, İslam'ın aleyhine ve Müslümanların aleyhine çalışıyor. Gafiller, nefislerine zulmetmiş olanlar ve kendilerine yazık etmiş olan münhezim tabaka, Müslümanların aydın dediğimiz münhezim tabakası, maalesef kafirlerin oyununa gelmekte. Onlar nasıl oynuyorsa onlar da öyle oluyor. Adam kitap yazıyor, yaşasın şeriat diye, TV kanallarının bir tanesinde yanındaki iki tane kafir şeriata ediyor ve şeriata dil uzatıyor. Müslümanlara yaşasın şeriat diye kitap yazıp İslam'dan para kazanan ve İslam'dan rızkını temin eden bir tane mütevessim Müslüman, ahmak Müslüman, o da kalkıyor onların yanında dut yutmuş bülbene dönüyor ve bir şey söyleniyor. Evet. Öbür adamlar bundan daha aziz Öbür adamlar bundan daha şerefli. O lütfi kaleliyle öbür ateş denen adam, bundan daha izzetli, bundan daha sıratı müstakim kendi düşüncesine göre doğru yol üzerindeler. Haşa bu ta tabiri kullandığım için beni mazur görün. Allah az özel de beni mazur görmesini isterim inşallah. Onlar daha doğru yoldalar kendilerine göre. Sen ne istiyorsun? Bak ayet ne diyor? Kur'an'ı tanıyalım. Hunalike el-velayetu lillahi'l-hak. Hunalike. Hunalike derken uzak bir yere işarettir. Şimdi ta uzakları işaret eden ayeti kerime, her yerde velayetin Allah'a ait olduğunu söyleyen Kur'an ayeti, Hunalike ta oraları derken neresi oralar? Allah'ın ilminde olan, ve bizim bilemediğimiz, erişemediğimiz her uzak yer, hepsi Allah'ın velayetinde. Allah'a kul, lillahil hak, hak olan Allah'ın velayetinde. Huve o Allah, hayrun fevâ. Ahiretteki sevap karşılığı açısından söylüyorum. Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de söyler, وَمَنْ يُرِيثْهَا بَالْدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيثْهَا بَلْآخِرَةٍ نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim dünya sevabını isterse, kim de ahiret sevabını isterse kendisine veririz diyor allah Teala. Demek iki türlü sevap var, iki türlü ecir var. Bir dünya ecri, bir ahiret ecri. Kafirler, münafıklar ve dünyayı sevenler dünyanın ecri, dünyanın kazanımları için mücadele ederler. Canlarını, bedenlerini korumak için Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını feda ederler. O kitabın hakikatlerini, şeriatını feda ederler. Dünya kazanımları için uğraşırlar. Şandır, şöhrettir, paradır, vatancılıktır, milliyetçiliktir. Bunun için uğraşırlar. Ama Allah ne diyor? Hayır, kazanımlar elde etmek istediğiniz en hayırlı zat, en hayırlı Rab ve ilah kimdir? Allah'tır. O vakırun sevaben ve hayrun ukba hadiselerin sonucunu tayin etmede başınıza neyin gelip gelmeyeceğini bilmede size hayrı yaratmada hayrı vermede ancak ve ancak kendisinin kuvvet kudret ve halk sahibi olduğu kimse kimdir en hayırlı kimse Allah'tır aman sonumuz ne olur aman ne kaybederiz aman ne kazanırız Kaybetme, kazanma yarışında Müslümanlar. Ticaret. Kaybetme, kazanma. İslam ne kazanır? Yok. İslam ne kaybeder? Yok. Akidemizden ne kaybederiz? Yok. <gülüyor> Onun hesabı yok. Neyin hesabı var? Hangi insanı şuraya polis yapar koyarız? Hangisini falan daireye yerleştiririz? Hangi adamı askeriye sokabiliriz? Hangisini filan makama, müdürlüğe, şuraya, müsteşarlığa yükseltebiliriz? Bunun için ne yapacaksın? Kafirlere öleceksin, yağ çekeceksin, muhabbet keskeceksin. Nerede İslam'ın izzeti? Senin Allahu Ekber dediğin namazda dediğin zaman doğru mu söylüyorsunuz mu? he Doğru mu acaba? Allahu Ekber demen acaba doğru mu, yanlış mı? Birbirlerinin futbol takımı için fener mi daha büyük, Galatasaray mı daha büyük diye öldüren gençleri gidin sorun. Hepsi Müslümanların çocuklarıdır. Hepsi Müslüman olduklarını söyler ama Allah Rabbül Alem'in ekber olduğunu unutmuşlar. Fenerbahçe ekber, Galatasaray ekber diyor ve hep Müslüman olmuş. Bir futbol takımı yüzünden kafir oluyor adam işte. Tartımda değil. <gülüyor> evet demek ki hınalik el walayetulillahil hak. Her yerde velayet hak olan Allah'ındır. Karşılık vermede, ecir vermede, kazanım vermede en hayırlı olan Allah'tır. Hadiselerin sonucunu en hayırlı takdir edecek olan da kimdir? Allah'tır. Onun için Hac suresinde Allah-u Teala şöyle buyurur, İnna اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ Her ülkenin bir savunması için savunması için ordusu vardır değil mi? O ülkeyi savunur. Difa'a denir bunu Arapçada Kur'an tabiriyle. Difa'a, savunma. Bir ülkenin ordusu olmadığı zaman, bir kabilenin silahlı ordusu olmadığı zaman ne olur? Düşmanlarına karşı mukavemet edemez değil mi? Edemez. Ama ayet ne diyor? Hak suresi 30. ayet-i kerime. Hata etmiyorsam. اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ يُدَافِعَنِ الَّذ۪ينَ Allah ancak ve ancak şüphesiz ki iman edenleri savunur, iman edenlerin üstün gelmesi için savaşır ve harp eder. Ne biz iman etmezsek? Hangi iman? Burada yazı, kağıt üzerindeki iman gibi, su üzerine yazılan yazı gibi, hiçbir hükmü olmayan, hiçbir kuvveti olmayan, hiçbir nefreti olmayan, hiçbir sevgisi olmayan, hiçbir hayrı olmayan, hiçbir ibadeti olmayan, hiçbir cihadı olmayan, Hiçbir emri marufu, nehyanil münkeri olmayan bir iman mı Müslümanın imanı olacak? Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, akrabamızı İslam'a tebliğ davet etmediğimiz, onlara İslam'ı anlatmadığımız, hayır elini ulatmadığımız, sılayı rahmi terk ettiğimiz İslam mı İslam olacak? Onun için Hazreti Ömer'in çok meşhur bir sözü vardır, Radıyallahu anhu. İlginç şeyler söylüyor. Diyor ki, Şeyhul İstad Dîb-i Teymiye rahmetullahi aleyh, bu sözü ondan rivayet etmiş. Diyor ki, Ömer inne اِنَّ عَمَرَ بْنَا الْخَطَّابِ radıyallahu kâne yakûl Ömer diyordu ki, اِنَّمَا تَنْقُدُ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً İslam'ın düğümleri düğüm düğüm çözülür. Yani halıya benzetiyor, bir örgüye benzetiyor, o ilmik ilmik çözülür öyle birden çözülmez. Tek tek çözülür. İza neşa fi'l İslam men la ya'rifu'l cahiliye ve'ş-şirke ve ma 'abehu'l Kur'an ve Eğer İslam olduğunu söyleyen bir toplumda Müslümanlar arasında cahiliyenin ne olduğunu, şirkin ne olduğunu ve Kur'an'ın kötüleyip ayıpladığını ayıpladığının ve zemmettiğinin ne olduğunu bilmezse yani böyle insanlar çıkarsa Müslümanlar arasında ve Müslüman olduklarını söylerlerse ve وقع o Kur'an'ın nehyettiği o Kur'an'ın yasakladığı cahiliyenin şirkin ve Kur'an'ın ayıpladığı ve kötülediği şeyin içine düşer ve aqarrahu ve da'a onu ikrar eder ve insanlara ona çağırırsa ve sawabehu ve hassanehu o da doğru görür, güzel görür insanları buna davet ederse ve o kana eğer o bu durumun cahiliye ehlinin üzerinde olduğunu bir din olduğunu bilmez ev nazirihi au serr bu işlediği müşriklerin cahiliyet ahalisinin halkının dini ve ona benzer bir şey olduğunu bilmezse işte faten kudu bir dalik ya al İslam işte bununla İslamın o örgüsü ilmik ilmik çizilir işte biz şimdi niye kafirlerin kim olduğunu müşriklerin kim olduğunu anlayamıyoruz ama biz biz birleri tarafından biliniyoruz günahımıza rağmen. Hata ve isyanlarımız da dahil olarak biz Müslüman topluluğu İslam'ın dairesi içine giren Bid'at ehli, efendim şu ehli bu ehli hepimiz bir arada bizlerin kim olduğu iyice biliniyor. Birileri bizi çok iyi tanıyor ve birileri bize ebedi düşman olmuş ve birileri bizim dinimizi ebedi yok etmek savaşını veriyorlar şeriat düşmanlığı adına. Bakın birileri bizi tanıyor. Biz o birilerini tanımıyoruz. Birileri Müslüman değil, birileri kafir, birileri müşrik. İslam'la savaş ediyorlar ama biz o birilerini bilmiyoruz. Veya bilmemezlikten geliyoruz ki bu da küfürdür. İşte elimdeki bu kitapta, bu iki cilt bir kitaptır, tamamen bu konu işleniyor. El-Mu'alâtu vel-mu'adâtu fi şeriatin islamiyyen. İslam şeriatında dostluk ve düşmanlık. Şekilde tercüme edilen kitap değil. Bu Muhammed Mahasin İbn Abdullah İbn Muhammed El Celavut diye bir alimin kitabıdır. Son yıllardır. Bu konu tamamen bu konu üzerine almış. Kitap bu konu üzerine yazılmıştır. Evet böyle de İslam'ın düğümleri, ilmikleri çözülür. Ve yaudul mahrufun ve münker maruf. İşte yani İslam'da cahiliye nedir? Şirk nedir? Haram nedir? Mürtet nedir? taahut nedir? Zalim nedir? Tuğyan nedir bilmezse diyor insanlar. Müslüman toplumun içerisinde ne olur o zaman? Maruf münker olur. Hayrı insanlar münker kötülük gibi görür. İslam'ı kötülük gibi görürler. Ahlakı fesat gibi görürler. İslam'a davete terör denir, anarşi denir, bölücülük denir. Well mukarar Allah'ın hoş görmediği, Allah'ın haram kıldığı veya sakladığı her şey marfûn iyi görünür. İyi görürler toplum. Well bidatı sünneten bidat peygamberin sünneti yerine geçer kötülükler. ve sünneti bidaten peygamberin sünnetine uymak da bidat gibi gözükür, sapıklık gibi gözükür. Peygamberin yoluna uymak. Aleyhissalatü vesselam. Ve yufkaru râjû bi mahzul iman. Mutlak şekilde iman etmiş olması, halis imanı üzerinde olmasından dolayı dahil mü'min kafir denir. Mü'mine kafir derler. Yaşıyoruz o günleri. Ve tecridü tevhidi, tevhid ehli olması, Allah'ın dinine kimseyi karıştırmaması, Allah'a imana hiçbir şeyi bulaştırmaması, beşeri olan hiçbir şeyi bulaştırmamasından dolayı o mü'mine kafir denir. Allah korusun. Evet, nihayet dedi, bir tanesi de kim oluyormuş o bizi Kur'an'a davet ediyor? Biz ondan önce Müslümanız dedi. Yani o kafir biz Müslümanız diyor. Evet, çok iyi dikkat edip takip etmeniz gerekiyor. Evet, ve yübedde'u bi tecridi mutebaatı rasul, sadece Rasulle uyuyorum, rasulün sünnetine tabi oluyorum diyenler, ve müfarakatel ehvai vel bid'a, hevasına, arzularına, şehvetlerine tabi olmayıp, peygamberin yolundan giden insanlar, fasık diye tanımlanır, bid'at ehli diye tanımlanır. Ona çeşitli isimler verilir. وَمَنْ basiretun بَصِيرَةٌ وَقَلْبٌ Kimin basireti, kalp gözü varsa bu göz değil. Bu da tabi basiret aleti ama, kimin basireti yani iman ve İslam'la hadiselere bakma ve ölçme, kudreti, imkanı varsa ve canlı yaşayan diri, ölü değil, diri bir kalp sahibi ise yara zelike ayanen vallahu'l-müstehan bu İbn-i Teymiye'nin sözüdür Allahu Alem, kimin diyor basireti ve canlı bir, diri bir kalbi varsa Allah'ın izniyle diyor, bunlar hepsini ayan beyan gözüyle görür şimdi bugün içinde bulunduğumuz durum maalesef işte bunun bizzat tıpkısıdır. Allah Azze ve Celle günlerimizi bid'atlerin ve şirkin, dalaletin ve fıskın şerrinden korusun ve emin eylesin. Tamam. İnşallah para bugün dersimi epey uzattım. Bunun devamını gelecek dersimizde işlemeye gal. <gülüyor> <gülüyor> ve Yahudiler... İbrahim Aleyhisselam'ı Yahudiler Yahudi, Nasraniler Nasrani gösterirlerdi. derler ki Hristiyandır o, Nasranidir. Yahudiler de Yahudidir derlerdi. Kur'an-ı Kerim onları reddederek şöyle dedi. <gülüyor> Ma kene İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen. İbrahim ne Yahudi idi ne de Nasrani idi. Ve lakin kâne hanifen muslimen fakat ve İstidrak Arapça istidrak yani daha önce zikredilmeyen daha önce izah edilmesi gerekeni burada izah etme anlamında istidrak Ve lakin kâne hanifen fakat o ne Yahudi ne Nasrani değildi. O hem hanif hem de Müslümandı. Yani Allah'a tevhid üzere ibadet eden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 bizim anlattığımız velayetle ilgisi olan ayetler de onun için bunları zikrediyorum. اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيْبْرَٰهِمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُهُ وَهَذَا <gülüyor> النَّب۪يِّ İbrahim'e en layık olanlar ve İbrahim'in yolunda gidenler kimdir? Allah'a söyle diyor ki ona tabi olanlar Lut ve ailesi değil mi? İsmail İshak ve onların çocukları Yakub Aleyhisselam ve devamı. bunlar ve, ve Hazen Nabi ve'l-lezina amenu. Bu peygamber ve bu peygamberle iman ettiler. Bunlar gerçekten Hazreti İbrahim'in dini üzere olanlardır. <gülüyor> Vallahu veli'l-mu'minin. Vallahu veli'l-mu'minin. Allah müminlerin velisidir. Kur'an-ı Kerim'de diyor, Yahudileri ve Nasranileri veli etti.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 O ayette Allah azze ve celle bakın ne diyor. Hud aleyhisselam kavmine dedi ki: Ey kavmim ya tawmistagfiru kavm rabbakum ey kavmim Rabbinize tövbe isteyidin. Summa tubu ileyhi. Sonra Rabbinize tövbe edin, günahlarınızdan vazgeçin, imana ve itaate giriniz. Yursilu aleykum assemaa midraaran. Z semayı yağmur gönderici Böyle hayvanın memelerinden sütü emer gibi size yukarıdan yağmur gönderici kılsın gökyüzünü. Midrar, dur eder kelimesinin gelir, o da sağmaktır. Ve kum kuvveten ila kuvvetikum. Size gökten yağmur indirsin ve sizin kuvvetinize kuvvet katsın. Biz ki efendim zayıfız. Ne yapabiliriz? Güçsüzüz.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 وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ Sizin kuvvetinize Allah kuvvet katsın diyor. İman edin, Allah'a ifaat edin, tövbe ve istiğfar edin. Kimse bugün Türkiye toplumuna bunu söylüyor mu Müslümanlardan? Politikacılardan, liderlerden, alimlerden, yöneticilerden, askeri komutanlardan, yazarlardan, çizerlerden, kaç kişisi Türkiye'deki Hud Aleyhisselam'ın Lut Aleyhisselam'ın kavmine dönen şu Türkiye toplumunu Müslümanları tenzih ederim. Türkiye toplumuna bu nida ile kaç Müslüman sesleniyoruz? İstiğfar edin, tövbe edin de Rabbinize dönün. Kaç kişi bunu söylüyor? Yok, bana oy ver. Benim tarikatıma gir. Benim partime gir. Benim teşkilatıma gir. Bu nedir? Bu ne mücadelesi?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 Demek ki nedir? Bu belayetle ilgili olan ayet-i kerimelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kafirlere destek vermememiz, kafirlere dost olmamız için bize bazı kaideler, küstürler göndermiştir. Ben bunları böyle aklıma geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla birkaçına işaret etmek istiyorum. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam o kendi ben İsrail kabilesinden olan birisini destekleyip de Firavun'un vatandaşı olan birisini öldürmüştü ya. Sonradan o bir şey yaptığı için ona kızdı. Şehirde dedi ki: "Bugün beni de mi öldürmek istiyorsun. Dün bir insanı öldürdüğün gibi, falan kişiyi öldürdüğün gibi." deyince falan ekune zahiran lilmucrimin ya rab bundan sonra ben mücrimlerin arkasını tutucu olmayacağım." diye Yine Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz ki Allah Azze ve Celle ve la tekun lil khaainina Sakın hain olanlar yani Allah'tan gelen şeriatı, Allah'tan gelen kitabı ve resulünün sünnetini reddeden kafirler ve münafıkların sakın savunucusu olma. Tanrı'yı bileserdemize gördük. Yine bir başka düsturu ilahi bir kaide iman kaidesidir. Ve la terkanu ilellezine zalemu ftemassikun nar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 Kur'an-ı Kerim'de bir Allah Azze ve Celle evliyaullah tabirini kullanır, bir de evliyaurrahman tabirini kullanır. Allah'ın dedileri, kulları, dostları, Allah'ın dininin yardımcıları, Allah'tan yardım talep edenler, Allah'ın itaatine girenler. Daha sonra evliya-u şeytan gelir. Şeytanın dostları, şeytanın yardımcıları, şeytanın emri doğranır.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 Yani canını, malını Allah yolunda verir. Ancak Allah yolunda harbe gidebilir. وَالَّفِينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kafirler ise يُقَاتِلُونَ fi سَب۪يلِ تَاغُوت Tağutun yolunda harp ederler savaşırlar. evliya اَوْلِيَاَ şeytan, Şeytanın evliyasına karşı savaşınız. Şimdi biz bu tabiri kullanınca Türkiye'de Birçok insan bunu bilmediği için, anlatılmadığı için Müslümanlara acaba şeytanın evliyası da olur muymuş? Bizde evliya malum tabir yani, evliya evliya dediğimiz zaman, malum şey bildiğimiz şeydir yani. Kim için, ne için kullanılır hepimiz biliriz. Ama şeytanın evliyası tabirini biz Kur'an'a iman ettiğimiz halde bilmeyiz. Müslüman olduğumuz halde, İslamiyet'e girmiş olduğumuzu söylememize rağmen şeytanın evliyasından haberimiz yoktur. <gülüyor> Fakatilu âuliyâlı Şeytan. İnnâ kaid al Şeytanı kana zayıf. Şeytanın bilin ki hilesi çok zayıftır. Nasıl zayıftır? Müfessirler diyorlar ki müminlerin. Şunun devamını şey yapabilirsiniz. Hı, devam olmak isteriz. Allah ﷻ razı olun. Çektiğimiz İslamı yaşamak için, İslam anlamak için uğraşıyoruz. Kur'an'ı yaşayalım, İslam yaşayalım diye buralardan bağırıyoruz. Allah'ın anlıyor, Allah'ın anlıyor, Allah'ın anlıyor, biz müslümanlar, Allah'ın Teala'nın kitabını yaşamak için, işte, işte böyle bir fırsatı yakalanma zamanı bulduk. Tavutları, piramların, memrutların, fısraların, çillerlerin, pansuların, aşıldığı günler yaklaşıyor. Allah'ın Teala'nın bizlere Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'deki vaat veriliğini biliyorsunuz. Çakirler istemese de Allah nuru tamamlayacaktır. Onlar istersen Allah dinliğini yer dinleyin. Efendim?